İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh aynı şekilde mekruh sayar ve şarkı dinlemeyi günah kabul ederdi. Küfeli diğer alimler süfyan Sevri, Hammad, İbrahim, Şabi ve diğerleri de Allah hepsine rahmet eylesin aynı görüştedirler. Buraya kadar belirttiğimiz görüşleri Kadi Ebu Tayyip Et-Tabari rahmetullahi aleyhden nakletmiştir.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 İbn Mücahit şarkı söylenmeyen davetlere icabet etmezdi. Pek çok kişiden rivayet edildiğine göre, bizler bir davette bir araya geldik. Aramızda Ebu Kasım bin bin Timeni, Ebu Bekir bin Davud, İbn Mücahit gibi zevat vardı ve karşımızda duruyorlardı. Bu esnada şarkıcı geldi. İbn Mücahit şarkı dinlemesi için İbn Davud'u teşvik etmeye başladı.